üzerlerinden kaldırınca hemen cayıyorlardı. Araf 134-135 Zuhruf 49 ve 50 de böyle buyuruluyor. Firavun ve adamları bütün bu belalardan ders alıp doğru yola gelmedi. Hazreti Musa aleyhisselam ve müminlere eziyet etmekten de vazgeçmediler. Hatta yer yer adamlar çıkararak müminlere karşı tedbirli olunulmasını bildirdi. Giderek baskısını arttırdı. Halka Şuara 53 ve 56'da öğrendiğimiz üzere, ''Doğrusu bunlar bizi öfkelerinden döküntü azınlıklardır. Hepimiz tedbirli olmalıyız.'' diyen münadiler gönderdi. Yani ilancılar, duyurucular. Firavun'un bu çalışmaları karşısında, Musa aleyhisselam da boş durmuyor, onları uyarmaya çalışıyordu. ''Allah'a karşı baş kaldırmayın. Çünkü ben size açık bir delille geliyorum.'' Diyordu. Biliniz ki ben sizin beni taşlamanızdan Rabbime ve Rabbinize sığınırım. Eğer bana iman etmezseniz benden ayrılın, çekilin diyordu. Duhan 19 ve 20. ayetlerde. Firavun ve adamlarının islah olmaz hallerini görüp kendilerinden ümit kesince Allah'a yöneldi. Duhan 22. ayette. Bunlar suçlu bir millet olduğu için Rabbine yardım etmesi için Yalvardı. Allah, Musa aleyhisselamın bu yakarışını şöyle cevapladı. Kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz takip edileceksiniz, buyurdu. Şuara 52 ve Duhan 23'te. Denizden onlara kuru bir yol aç. Batmaktan ve düşmanların yetişmesinden korkma, endişe etme denildi. Taha 77'de öğrendiğimiz üzere. Musa aleyhisselam, saygıdeğer dinleyicilerim, oğullarını hazırladı ve bir gece topluca Filistin'e doğru yola çıkardı. Şimdi müminler Firavun'un zulmünden ve Mısır'dan uzaklaşıyorlardı. Firavun, Musa aleyhisselamın milletini Mısır'dan çıkarmak üzere yürüttüğünü haber aldı. Derhal takibe başladı. Şu ara 60ta öğrendiğimiz üzere, Güneş üzerlerine doğarken onların ardına düştüler. Yunus, 90'da gördüğümüz üzere, Firavun ve askerleri haksızlık ve düşmanlıkla artlarına düştüler Musa aleyhisselam ve müminler tam denizde yaklaşmışlardı ki Arkalarından Firavun ordusunun yetiştiğini gördüler Telaşa düştüler Bir an mahvolduklarını sandılar Önde deniz arkada düşman vardı Musa'nın adamları işte yakalandık dediler Musa aleyhisselam hayır Rabbim benimle beraberdir ''Bana elbette yol gösterecektir.'' dedi. Şuara 61 ve 62'de. Adamlarını böylece teskin etmesine rağmen ve yol açma emrini de almış olmasına rağmen bu işi nasıl yapacağını aslında Musa aleyhisselam da bilmemekteydi. Vahiy geldi. Şuara 63'ten öğrendiğimiz üzere. ''Deyneğinle, asanla denize vur.'' Musa aleyhisselam derhal emri uydu. Deyne ile denize vurdu. Hemen deniz ikiye ayrıldı. Her parçası yüce bir dağ gibiydi, diyor Allah Azze ve Celle şu ara 63'te. Musa aleyhisselam ve adamları açılan yola emniyetle girdiler. Kısa zamanda karşıya geçtiler. Musa aleyhisselam Allah'tan şu emri aldı. Denizi de açık bırak. Çünkü onlar bir ordu halinde boğulmuş olacaklardır, diyor Doğan 24'te. Musa aleyhisselam bu emre uydu. Denizi olduğu gibi açık bıraktı. İçinden Allah'a dua etme arzusunu duydu. Allah'ım, hamd sana mahsustur. Şikayetler sana arz edilir. Kendisinden yardım beklenen sensin. Güç, kuvvet, ''Ancak yüce ve büyük olan Allah'ındır.'' diyordu. Kızgınlıkla Musa Aleyhisselam'ı takip eden Firavun ve ordusu, İsrailoğullarının denizden geçtiklerini ve yolun açık olduğunu görünce, Firavun ordusuyla onları takip etti. Denizde onları içine alıverdi. Hem de ne alış? Taha 78'de öyle deniliyor. Firavun ve ordusu denizde kaybolmaktaydı. Firavun boğulacaklarını anlayınca şöyle bağırıyordu. Yunus 90'da oğullarının inandığından başka ilah olmadığına inandım artık ben ona teslim olanlardanım dedi. Firavun nihayet teslim olmuştu ama olan daha olmuştu. Yıllar yılı inlettiği müminlerin gözleri önünde ordusuyla birlikte denizde gözden kaybolmaktaydı. Son anda iman edişi ona bir fayda sağlayacak mıydı? Onu boğulmaktan kurtaracak mıydı? Allah subhanahu ve Taala Firavun'un tutunmaya çalıştığı bu çaresizlik halindeki iman dalından da elinin boşa çıktığını şöyle buyuruyordu Yunus 91. ayette. Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin. Evet sevgili kardeşlerim, çaresizin imanı kabul ve makbul değildi. İman irade isterdi. Bunca zulüm ve bozgunu böylesi bir anda boğulurken söylenen inandığım sözü nasıl silerdi? Firavun ilahi silleyi yemişti. Boğulmadan önce tövbeseydi Allah bütün kusurlara federdi. Ama çaresizlik azap başa gelmiş. Helak olmak bitmiş, bundan sonraki nasıl olurdu? Yunus 92. ayette, ondan geriye kalan, karaya çıkan bir kokuşmuş cesetti. O da geriden gelenlere ibret olması içindi buyurulur. Müminler kurtulmuştu. Değişmeyen ve değişmeyecek olan kanun buydu. Mümin dünyada da ahirette de kurtulur, inkarcı helak olurdu. Allah Azze ve Cel şu ara suresi 65 ve 67. ayetlerde Bakara 50'de İbrahim 5. ayetlerde şöyle duyuruyordu. Musa'yı ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekileri boğduk. Elbette bunda bir ibret var. Firavun hayattayken büyük ve güçlü varlık olarak sadece kendisini tanımıştı. Her şeyin kendi emrinde olduğunu sanıyordu. Kendini millete ilah diye tanıtıyordu. Allah Azze ve Celle'den söz edenlere işkence yapar, arkalarına takılırdı. Fakat sonu suda boğulmak oldu. Evet, Firavun ve ordusu boğuldu. Geriye bıraktıklarını Kur'an-ı Kerim şöyle duyurmuştu duhan 25 27 şu ara 57 59 orada nice bahçeler pınarlar ekinler güzel konaklar eğlenip durdukları nimetler bırakmışlardı gök ve yer onlar için gözyaşı dökmedi mısırın zalimi Musa aleyhisselamın ve müminlerin amansız düşmanı firavun'dan geriye kötü bir ün ıssız fakat Münbit bir yurt kalmıştı. Firavun ve etrafındakilerin boğulmakla işleri bitivermemişti. İş bundan sonraki işti. O sona bu gidişi o sona gidişi. O sona bu gidişi ne kötü gidişti. Firavun ve adamlarının öteki dünyadaki durumunu Allah azze ve cel şöyle buyuruyordu. Mümin 46'da ''Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün, Firavun adamlarını azabın en ağırına sokun denir. Firavun kıyamet gününde milletine öncülük eder. Onları cehenneme götürür. Gittiği yer ne kötü yerdir denilir. Hud 98'de.'' Sevgili kardeşlerim, ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken... Güçsüzler, büyüklük taslayanlara Doğrusu biz size uymuştuk Şimdi ateşin bir parçasını olsun Bizden savabilir misiniz derler Büyüklük taslayanlar Doğrusu hepimiz onun içindeyiz Allah kulları arasında Şüphesiz hüküm vermiştir derler Ateşte olanlar Cehennem bekçilerine Rabbinize yalvarın da Hiç değilse bir gün azabımızı hafifletsin Derler, bekçiler, size mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi derler. Onlar da, evet gelmişti derler. Bekçiler, o halde kendiniz yalvarın. İnkârcıların yalvarışı şüphesiz boşunadır denilir. Mü'min Suresi 47-50. Ayetler Bunların karşısında müminlerse dünyada olduğu gibi, öteki hayatta da Allah'ın yardım ve rahmetine kavuşacaklardı. Bu durumu Kur'an şöyle açıklıyordu, 51. ayette, ''Biz, peygamberlerimize ve inananlara, dünya hayatında ve şahillik edecekleri kıyamet gününde yardım ederiz.'' Musa aleyhisselam da Allah'ın bu ayette bildirdiği yardımla mazhar olmuş, Milletiyle birlikte denizden geçerek Mısır'a göre daha tehlikesiz olan bir toprağa ayak basmıştı. Musa aleyhisselamın mücadelesi bundan böyle kendi öz milleti İsrail oğulları ile olacaktı. Musa aleyhisselam ve İsrail oğulları Filistin'e doğru ilerlemekteydiler. Araf 138'de görüyoruz ki buta gönülden tapan bir millete rast geldiler. Musa aleyhisselamın milleti ondan put istedi. Ey Musa onların taptıkları gibi bize bir tanrı yap dedi. Firavun belasından yeni kurtulmuş bir milletin peygamberden put istemesi de ne kötü şeydi. Bu istek Musa aleyhisselamın asıl mücadelesinin yeni başlamakta olduğunun belirtisiydi. İsrailoğullarının maddeciliklerinin de açık deliliydi. Doğru yoldan çıkmışlık görenekle başlardı. İnsan, insandan azardı. İsrail oğulları da bu yüzden puta halip olmuşlardı. Musa aleyhisselam onların isteklerini kesinlikle reddetti, şöyle seslendi. Doğrusu siz cahil bir milletsiniz. Bunlar yok olacaklar ve işledikleri boşa gidecektir. Sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir tanrı mı arayacağım? Araf 139 ve 140'te böyle diyordu. Peygamber put yapar mıydı? Peygamber ancak put kırardı. Kişileri putlara tapmaktan alıkoyardı. Allah'a kulluk yapmaya çağırırdı. Yalnızca Allah'a. Sadece Allah'a. Peygamber bütün çalışmalarında emri Allah'tan alırdı. Kendiliğinden bir şey ortaya koymazdı. Musa aleyhisselam mikata davet edildi. Orada kendisine kuracağı dinin esasları öğretilecekti. Bu daveti Kur'an şöyle bildiriyordu. Araf 142 ve Bakara 51'de. Musa'ya otuz gece vade verip sonra buna on gece daha kattık. Böylece Rabbinin tayin ettiği müddet kırk geceye tamamlandı. Musa aleyhisselam kırk gün süren bu mikat yolculuğuna çıkmadan önce kardeşi Harun'u yerine vekil bıraktı ve onu şöyle uyardı. Milletim içinde benim yerime geç. Onların hallerini düzeltmeye çalış. Bozguncuların yoluna gitme dedi. Araf üst Musa aleyhisselam mikata gitti. Rabbi ile konuştu. Bir ara Musa aleyhisselam görmeden konuştu. Allah Subhanahu ve Taala'nın cemalini görme arzusu duydu. Rabbim dedi. Bana kendini göster. Sana bakayım dedi. Allah sen beni göremeyeceksin. Ama daha bak. Eğer o yerinde kalırsa sen beni de göreceksin buyurdu. Rabbi daha tecelli edince onu yerle bir etti. Ve Musa da bayıldı. Ayılınca, Ya Rabbi münezzehsin sen. Sen mükemmel olansın, kusursuzsun. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim dedi. Araf 143'te Allah Azze ve Cel Musa Aleyhisselam'a mikatta son olarak şu emri verdi. Ey Musa! Verdiklerimle ve sözümle seni insanlar arasından seçtim. Sana verdiğimi al ve şükret. Allah'ın emirleri levhalar halinde Musa Aleyhisselam'ın elindeydi. Her şey bu levhalarda açıklanmış haldeydi. Musa Aleyhisselam'a Araf 144 ve 145'te öğrendiğimiz üzere onlara sıkıca sarıl, milletine de emret, en güzel şekilde uyusunlar diye emredildi. Musa aleyhisselam milletinden uzakta ve fakat vuslatta geçirdiği bu kırk gün içinde Allah'ın dünya gözüyle dünyada görülemeyeceğine kesinlikle inandı. Levhalar halindeki Tevrat'ı aldı, milletine döndü. Milleti bıraktığı şekilde değildi. Bir buzağı heykeli yapmışlar, Bir kısmı ona ilah diye tapmışlardı. Araf 148'de ve Bakara'yı 51. ayette, Şöyle anlatılıyor bu hadise, Musa'nın ardından milleti, Ziynet takılarından, Canlı imiş gibi böğüren bir buzağı heykeli yaparak, Onu tanrı edindiler. Samiri adında biri, Milletin ziynet eşyalarını ateşe atarak eritmiş, böğüren bir buzağı heykeli yapmıştı. Bu buzağı heykelini Samiri ve adamları millete şöyle tanıtmıştı. A'raf 148'de, Taha 88'de. Bu sizin de Musa'nın da ilahıdır ama onu unuttu o, dedi. Daha önce puta tapan bir milleti görünce Musa'dan put isteyen millette bu buzağı heykeline tapmaya başlamıştı. Musa aleyhisselam milletinin bu sapıklığından kendi yerine vekil bıraktığı Harun'u sorumu tuttu. Çünkü milletler yöneticilerinden sorulurdu. Levhaları atıp kardeşinin saçından sakalından tuttu ve kendisine doğru çekti. Taha 92 ve 93. ayetlerde görüyoruz. Ey Harun onların sapıttığını doğru yoldan çıktığını görünce seni benim yolumdan gitmekten alıkoyan nedir? Benim emrime karşı mı geldin dedi. Musa aleyhisselam bir zamanlar kendisine yardımcı kılması için Allah'tan istediği kardeşi Harun aleyhisselamı şimdi tekdir ediyordu. Çünkü verilen mücadele tevhid, Hakka davet mücadelesiydi. Kardeş hatırı sayılacak gün değildi. Milletin sapıklığı peygambere ağır gelirdi. Harun aleyhisselam kendini şöyle savunuyordu. Taha 94'te. Ey anamın oğlu! Saçımdan sakalımdan tutma. Doğrusu oğulları arasına ayrılık soktun. Sözümü tutmadın demenden korktum. Ey anamın oğlu! Bu millet beni küçümsedi. Az kalsın öldürüyorlardı. Bana düşmanları sevindirecek şekilde davranma. Beni bu zalim millete bir sayma diyordu Araf 150'li de O aslında boş durmamıştı. Çok çalışmıştı. Milletini buzağı fitnesi karşısında uyarmıştı. Daha 90'da, Ey kavmim! Siz bu buzağı ile sınanıyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman'dır. Harun Aleyhisselam'ın bu yarısına karşı, Milleti, Musa bize dönünceye kadar buna sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz demişlerdi. Sapıklıkta diretmişlerdi. Musa aleyhisselam, kardeşi Harun aleyhisselamın savunmasını dinledi. Onun hatasız olduğunu anlamıştı. Milletin azgın ve sapıklığını, yoldan çıkmışlığını hatırladı. Allah'a şöyle dua etti. Araf 151'de. Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. ''Bize acı, sen merhametlerin en merhametlisisin.'' Musa aleyhisselam kızgın ve üzgün olarak sonra milletine döndü. Araf üzerinde gördüğümüz üzere, ''Ben arkada bırakınca ne kötü olmuşsunuz. Rabbinizin azap emrinin çabucak gelmesini mi istiyorsunuz?'' ''Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Uzun bir zaman mı geçti?'' Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak mı istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız dedi Taha 86'da. Milleti Musa Aleyhisselam'a şöyle cevap verdi. Sana verdiğimiz sözden kendi başımıza caymadık. Fakat biz o kıpti milletin süs eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de böylece atmıştı dediler Taha 97'de. Musa aleyhisselam suçluyu yeni bulmuştu. Suçlu Samiriye adındaki dökümcüydü. Musa aleyhisselam Samiri'ye çıkıştı. Ey Samiri! Ya senin yaptığın nedir? Samir şöyle cevap vermişti: Onların görmedikleri bir şeyi gördüm ve o elçinin bastığı yerden bir avuç toprak avuçladım. Bunu ziynet eşyasının eritildiği potaya attım. Nefsim bana böyle yaptırdı. Dedi. Musa aleyhisselam, defol, doğrusu artık hayatta bana dokunmayın demenden başka yapacağın yoktur. Ayrıca senin için asla kaçamayacağım bir ceza daha vardır. Durup üzerinde titrediğin ilahına bak, onu yakacağız, sonra denize atacağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Taha 95 98 ayetlerinde Musa Aleyhisselam dediğini yaptı. Altın buzağıyı ateşte eritip denize attı. Daha sonra levhaları bıraktığı yerden aldı. O levhalardan birinde A'raf 154'te yazdığı üzere Rabbinden korkanlar için hidayet ve mağfiret vardır ifadesi bulunmaktaydı. Musa Aleyhisselam milletine şu öğüdü verdi. Ey kavmim bu zayı ilah olarak benimsemekle kendinize yazık ettiniz. Yaratanınıza tövbe ediniz de nefislerinizi, kötü duygularınızı öldürün. Bu, yaratanınız katında sizin için daha hayırlı. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Çünkü merhamet edip tövbeleri kabul eden ancak O'dur, diyordu. Bakara 54'te Milleti suçlu olduklarını anladılar. Şöyle diyerek tövbe ve istifarda bulundular. Araf 149'da öğrendiğimiz üzere, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa, andolsun ki mahvoluruz. Milleti Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tövbe çağrısına uymuş ve böylece kurtulmuştu. Tövbe etmeyenler, Araf 152'de gördüğümüz üzere, bu zağı tanrı olarak benimseyenler, Rablerinin öfkesine ve dünya hayatında alçaklığa uğrayanlardı denildi. Bu neydi? O da diğer putlar gibi konuşamaz, yol gösteremez ve fayda sağlayamazdı. Bu putu meselesi, Musa aleyhisselamın tevhid mücadelesinde büyük bir karşı ihtilaldi. İsrailoğullarını Allah'a iman konusunda ikiye böldü. Bu olayın izleri uzun müddet millet arasında devam etti. Ancak Musa aleyhisselam milletini daima Tevrat emirlerine göre eğitti ve yönetti. Bu eğitimin bir bölümü de şöyle tecelli etti. Musa aleyhisselam milletine yaptığı tövbe tavsiyesini bizzat uygulamak istedi. Milletinden yetmiş kişi seçti. Bu kişiler on kabileyi temsil etmekteydi. Amaç bu zaya taptıkları için af dilemek ve geridekilerin tövbesinin de kabulünü istemekti. Musa aleyhisselam yetmiş kişiyle birlikte Tuğra yaklaşınca aceleyle arkadaşlarını biraz geride bıraktı. Allah azze ve cel Musa aleyhisselama soru buyurdu. Musa, seni milletinden daha çabuk gelmeye sevk eden nedir? Musa aleyhisselam şöyle dedi. Onlar ardındadır. Rabbim, hoşnut olman için sana acele geldim diye amacını açıklıyordu. Taha 83 ve 84'te. Saygıdeğer dinleyicilerim, sevgili kardeşlerim, Hz. Musa aleyhisselamın kalbinde Allah'ın kelamına karşı büyük bir şevk ve istek vardı. Tura yaklaşınca bu şevk onun adımlarını çabuklaştırmıştı. Vuslat neşesi bambaşkaydı. Ama acelecilik Hiçbir yerde pek hoş karşılanmazdı. Çok geçmedi. Seçtiği yetmiş kişi de geldi. Allah'ın Musa aleyhisselama hitabını bu yetmiş kişi de işitiyordu. Ancak hiçbiri Rabbini göremedi. Sonunda Musa aleyhisselama, Ya Musa, Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmayacağız dediler. Bakara 55'te İşittikleri sesin sahibini görmeyi istediler. Hazreti Musa Aleyhisselam da daha önce aynı istekte bulunmuştu. Şimdi aynı arzuyu milletinin temsilcileri duymuştu. Musa Aleyhisselam isteğine bayıldığı için erişememişti. Milletini de hemen bir titreme aldı verdi. Bakara 55'te bakıp dururlarken yıldırım yakalayı verdi. Yıkılı verdiler denildi. Bu hallerinden Musa aleyhisselam endişelendi ve Rabbine Rabbim dileseydin beni ve onları yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi yok eder misin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Bununla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize hem bu dünyada bir iyilik hem de ahirette bir iyilik yaz. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük diyordu Araf 155-156'da. Musa Aleyhisselam'ın bu niyazı Allah Azze ve Celle'den şöyle cevap aldı. Ben azabımı kullarımdan dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim dünyada her şeyi kuşatmıştır. Fakat ahirette onu küfürden, inkardan, kafirlikten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman etmiş olanlara özel kılacağız. Diyordu Araf 156. ayette. Bakarı 56. ayette Allah 70 kişiyi tekrar diriltti denildi. Hz. Musa Aleyhisselam da onları aldı, milletine döndü. Allah'ı görme isteği ikinci kez başarısızlıkla neticelendi. Ancak bir hüküm belirdi: rahmet ve nimet dünyada herkese, ahirette ise yalnız Allah'a iman edip çağrısına icabet edenlereydi. İlahi rahmet ve nimetten yararlanmak isteyenin iman etmiş olması gerekecekti. İman etmiş olması gerekiyordu. İsrailoğulları zorluk çıkaran insanlardı. Allah subhanehu ve teala emirlerine karşı direnmeden sanki edemezlerdi. Bu kez de öyle oldu. Musa aleyhisselam, Bakara 67'de öğrendiğimiz üzere, Allah muhakkak bir sığır boğazlamanızı buyuruyor dedi. Bu emri İsrail oğullarının akılları almadı. Zira onlar Mısır'daki hayatları boyunca ineği kutsal tanıyanlar arasında yaşamışlardı. Hem onlar da denizi geçer geçmez bir buzağı heykeli yapıp tapmamışlar mıydı? Bu emri garip buldular. Bizi alaya mı alıyorsun diye Musa aleyhisselama sordular Bakara 67'de. Musa aleyhisselam ise cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bu konuda Musa aleyhisselam ile milleti arasında bir dizi konuşma geçti. Şöyle ki millet Rabbine bizim adımıza yalvar da onun niteliğini yaşını bize bildirsin dediler. Hz. Musa aleyhisselam o onun ne pek kart ne pek körpe ikisi ortasında bir sığır olduğunu söylüyor. ''Size emrolunanı hemen yapın.'' dedi. ''Millet, Rabbine bizim adımıza dua et de onun ne renk olduğunu bize açıklasın.'' dediler. Musa aleyhisselam, ''O, onun sarı renkli, parlak tüylü, görenlerin içini açan bir inek olduğunu söylüyor.'' ''Millet, Rabbine bizim adımıza yakar da onun nasıl olduğunu bize bildirsin.'' Çünkü sığırlar bizce birbirine benzemektedir. Allah dilerse biz şüphesiz emredileni yapma imkan ve yolunu buluruz dediler. Musa aleyhisselam, Allah onun yeri sürüp ekin sulayarak, boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, serbest dolaşan, salma gezen, alacasız bir inek olduğunu söylüyor. Millet, işte şimdi gerçeği bildirdin. Dediler. Bakara 67 ve 68 ve 71 ayetler arasında. Musa aleyhisselamın milleti belirtilen ineği bulup boğazladılar. Az kalsın bunu yapmayacaklardı diyor 71. ayet. Böylesi uzun münakaşalar sonucu yerine getirilen emirler aslında Musa aleyhisselamdan çok millete pahalıya mal oluyordu. Ancak İsrail oğullarının huyları da maalesef buydu. Hazreti Musa aleyhisselam bu milletle çok uğraştı. Hidayetlerine vesile olmaya çok çalıştı. Milletin kalbi ise zaman zaman yumuşuyordu. Fakat çok çabuk katılaşıyordu. Hatta taşlaşıyordu. Sonra kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi. Hatta daha da katı oldu. Nitekim taşlar arasında kendisinden ırmaklar fışkıran vardır. Yarılıp su çıkan vardır. Allah korkusundan yuvarlananlar vardır. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir buyuruluyordu Bakara 74. ayette. İtirazlar neticesinde mecburen kestikleri kurban bir başka işe de yaradı. Katili meçhul bir ölü vardı. Herkes bu konuda birbirini suçlamaktaydı. Allah Azze ve Celle'nin Bakara 72 ve 73. ayetlerde öğrendiğimiz üzerindeki emri gereğince kesilen kurbanın bir parçası ile ölüye vurdular. Ölü Allah'ın izniyle dirildi, katilini bildirdi. Musa aleyhisselamın milleti de ölülerin dirileceğini böylece gözleriyle gördü ve yakinen bilmiş oldu. Mısır'dan çıkarılan İsrailoğullarının gideceği yer Filistin'di. Henüz hedefe varılmış değildi. Yaptıkları hatalar kendilerini geciktirmişti. Nihayet bir gün Hazreti Musa aleyhisselam milletine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'ın size olan nimetini anın. İçinizden peygamberler göndermiş ve sizi hükümdar yapmıştı. Dünyalarda kimseye vermediğini size vermişti. Maide 20. ayette. Ve yine 21 ve 22. ayetlerde Musa aleyhisselam milletine tarihini ve o topraklardaki hakimiyetini hatırlattı ve onlara şu emri vermişti. Ey Kamim, Allah'ın size vatan olarak yazdığı kutsal yere girin, ardınıza dönmeyin, yoksa kaybedenler olarak dönersiniz. Bu peygamber emriydi tutulması gerekti. Fakat yine itiraz etti İsrailoğulları. Ey Musa, orada zorba bir millet vardır. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyeceğiz. Eğer çıkarlarsa biz de gireriz dediler. İsrailoğulları, Musa aleyhisselamın emrini dinlemediler. Kutlu şehre girmediler. Allah'tan korkanlardan Allah'ın nimete erdirdiği iki adam, onların üzerlerine kapıdan yürüyün. Oradan girerseniz, şüphesiz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız, Allah'a güvenin demişlerdi. Mayda 23'te öğreniyoruz. Kendi işlerinden hakka yatkın bu iki kişiyi de dinlemediler. Allah'a güvenin tavsiyesini yerine getirmediler. Güvenemediler. İtirazlarını isyana çevirdiler. Mayıda 24'te, Ey Musa! Onlar orada oldukça, biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin, savaşın, biz burada oturacağız, dediler. Bu ne cüret? Allah savaş yapsın. Ne demek bu? Bu ümmet ne biçim ümmet? Harbetmek etmek insana düşerdi. Allah ise, Başarıyı dilerse ihsan ederdi. Bir ümmet daha gelecekti. Ona da peygamberleri harp emri verecekti. Ümmetinin fikirlerini o peygamber şöyle öğrenecekti. Ya Resulallah, biz sana inandık. Allah tarafından getirdiğin şeylerin hak olduğunu kabul ettik. Sana itaat ederek uyduk ve her hususta söz verdik. Artık siz ne dilerseniz, Emrediniz. Seni gönderen Allah hakkı için eğer denize girsen seninle beraber gireriz. Hiçbirimiz geri kalmayız. Biz düşmana karşı çıkmaktan çekinmeyiz. Muharrebeden geri dönmeyiz. Biz sabredicileriz ve doğru kimseleriz. Cenabı Hakk'a yalvaralım ki bizden memnun olacağınız işleri bize göstersin. Hemen Allah'ın lütfu ile bizimle istediğiniz tarafa buyurun gidelim. Bu da Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiydi. Musa Aleyhisselam teklifin bu türlüsü karşısında ne yapsındı? Rabbine sığındı. May'de 25'te Rabbim ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış milletin arasını ayır dedi. Musa Aleyhisselam'ın ayrılık isteği en haklı dileğiydi. Allah onun bu dileğine şöyle cevap verdi. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacakları kırk yıl orası onlara yasaktır. Sen yoldan çıkmış bir millet için tasalanma. Mayda 26'da böyle deniliyordu. Peygamber emrine isyan kırk yıl mahrumiyet ve zillet getirmişti. Öyle oldu. İsrail oğulları çölde dolaştı durdu. Kırk yıl doldu. Çöl verimsiz bir yerdi. Ekip biçerek geçinemezlerdi. İsrail oğulları her şeyden önce çölde susuzluk çekmekteydi. On iki oymak halinde gezmekteydi. Musa aleyhisselama başvurdular. Su dediler. Musa aleyhisselam milleti için çölde su aradı. Allah Musa aleyhisselama, Şöyle vahyetti Bakara 60 ve Araf 160'da. Asan ile taşa vur. Musa Emre uydu. Aleyhisselam asasını taşa vurdu. Bakara 60 ve Araf 160'da öğrendiğimiz üzere ondan on iki pınar fışkırdı. Herkes iç içece yeri öğrenmişti. Çölde insana üç şey gerekirdi sevgili kardeşlerim. Su, gölge ve yiyecek. Allah subhanahu ve taala suyu yeterince mucize olarak taştan çıkarıp vermişti. Gölgeyle yiyeceği de İsraillilerden esirgememişti. A'raf 160'la Taha 80'de bulutla üzerlerine gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. buyuruyordu. Bu nimetler şu emri de peşinde getirmişti sevgili kardeşlerim. Taha 80 ayetinde 81'de. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Bunda aşırı gitmeyin ki gazabımı hak etmeyesiniz. Gazabımı hak eden muhakkak mahvolur. Bakara da Allah'ın rızkından yiyin, için... Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Araf 159'da, Bu nimetlere, Külfetsizce kavuşan İsrailoğlarından, Emre uyan bir grup vardı. Fakat, zaman zaman, Emir dışına çıkan bir topluluk da bulunmaktaydı. Bakara 57 ile Araf 160'da, Onlar bize değil, Kendilerine yazık ediyorlardı. Buyruluyor. Çünkü, her emrin dışına çıkışta yeni bir sıkıntıya düşüyorlardı. İçecekleri su, dinlenecekleri gölge, yiyecekleri bıldırcım ve kudret helvası hazırdı. Onlara düşen bunlardan yararlanmakta sabır göstermekti. Sabırsızlık ettiler. Aşırı gittiler. Musa aleyhisselama şöyle dediler. Ey Musa! Bir çeşit yemeğe de Bizim için Rabbine yalvar. Bize yerin bitirdiği sebze, salata, sarımsak, mercimek ve soğan yetiştirsin. Musa aleyhisselam: Hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre'nin şüphesiz orada istedikleriniz vardır diyordu Bakara 61'de. İsrailoğulları şehre girmeyi kabul etmemişlerdi. Musa aleyhisselama isyan etmişlerdi. Kırk yıl çölde yaşamaya mahkum edilmişlerdi. Fakat buna rağmen ilahi nimetler ermişlerdi. Şimdi de nimetlere itiraz ediyorlar, değişsin diyorlardı. Aşırı gidiyorlardı. Musa aleyhisselam da isteklerine kavuşmaları için şehre inmeleri gerektiğini bildiriyordu. Böylece hem önceki hatalarını hatırlatıyor, hem de azgınlıklarını ihtar ediyordu. Onları insafa çağırıyordu. Allah Azze ve Cel ise bunlar hakkındaki hükmünü şöyle bildiriyordu. Bakara 61'de onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu. Saygıdeğer dinleyicilerim Allah Azze ve Cel Tur dağını başlarına gölgelik gibi kaldırarak Bakara 63, Nisa 154 ve Araf 171'de İsrailoğullarından söz almıştı. Onlara şöyle buyurmuştu. Ben şüphesiz sizinleyim. Namaz kılarsanız, zekat verirseniz, peygamberime inanır ve ona yardım ederseniz, Allah rızası için ihtiyacı olanlara faizsiz borç verirseniz, and olsun ki kötülüklerinizi örterim, and olsun ki sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra, Sizden kim inkar ederse, şüphesiz doğru yoldan sapıtmış olur buyuruyordu Maide 12'de. Misak'ın öteki maddelerini de Kur'an şöyle duyuruyordu. Bakara 83'de. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin. İnsanlarla güzel güzel konuşun. Namazı kılın, zekatı verin. Kanınızı dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olabilmeniz için size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın. Onda bulunanları hatırda tutun. Bu emirlere uyacaklarına söz veren İsrailoğulları, Bakara 83'ün ifadesiyle pek azı hariç sözlerinde durmadılar. Bu yüzden yoldan çıkmış, söze uymamış, döneklik yapmış diye anıldılar. Allah'ın size verdiğimize kuvvetle sarılın ve dinleyin emrini de işittik ve isyan ettik diye karşıladılar. Bakara 93'te, sözlerinde durmayan, böylece kabaca karşılayanların inkarları nedeniyle kalplerini buza sevgisi iyice silmişti. Musa aleyhisselam azgın, sözünde durmayan, isyankârlıklarını açıkça itiraf eden oğullarını doğru yola durmadan çağırıyordu. Onlara öğütler veriyordu, yollar gösteriyordu. Musa aleyhisselam bir defasında şöyle demişti. Allah'ın nimetini hatırlayın. Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun hanedanından sizi kurtardı. Bütün bunlarla Rabbiniz sizi büyük bir imtihandan geçirdi. Rabbiniz size şükrederseniz andolsun ki size karşılığını arttıracağım, nankörlük ederseniz şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. İbrahim 6 ve 8. ayetler arasında böyle ifade ediyor. oğulları itiraz ve isyan demekti. Allah'a verdikleri sözde durmayan İsrailoğları, Musa aleyhisselamın bu öğütlerini de dinlemediler. Kendi bildikleri biçimde yaşamaya devam etmek istediler. Musa aleyhisselam bu defa onlara üzüntüsünü şöyle belirtiyordu. Saf suresi 5. ayette, Ey kavmim! Beni niçin incitirsiniz? Oysa benim... Size gönderilmiş Allah'ın bir peygamberi olduğumu biliyorsunuz, diyordu. oğullarının ardı arkası kesilmeyen isyan hareketleri Musa aleyhisselamı iyice sıkıntıya uğratmıştı. Bir gün genç arkadaşına, ben iki denizin birleştiği yere ulaşmaya yahut yıllarca yürümeye kararlıyım dedi. Seyahat etmek istediğini belirtti. Aslında bu nefsi bir gezi değildi. Önemli bir nedeni ve hikmeti vardı. Musa aleyhisselam bazı olayların arkasındaki hikmet perdesini aralamak niyetindeydi. Bunu Rabbinden dilemiş, o da Musa aleyhisselama bu geziye emretmişti. Yanlarını yiyecek olarak bir balık alıp gittiler. İki denizin birleştiği yere ya da bugünkü Bahreyn ülkesine ulaştıkları zaman balıklarını unuttular. Balık, balık bir yolunu bulup denize kayıverdi. Yollarına devam ettiler. Musa aleyhisselam yanındaki gence, azığımızı çıkar, Andosun bu yolculuğumuzda yorgun düştük dedi. O da, bak sen, kayalığa vardığımızda balı unutmuşum, bana onu hatırlamamı unutturan ancak şeytandır, balık şaşılacak şekilde denizi vermiştir. demişti Kehf 60 ve 63. ayetlerde. Aslında genç arkadaşı garip şekilde balığın denize aktığını görmüştü fakat unutmuş, Musa Aleyhisselam'a haber verememişti. Oysa Musa Aleyhisselam'ın aradığı böylesine bir garip halin olmasıydı. Çünkü kendisini hikmet denizinde yüzdürecek olan zatı bulmaya bu olay yardım edecekti. Bu yüzden kızmak yerine sevindi ve genç arkadaşına şöyle seslendi. ''İstediğimiz buydu zaten.'' Yorgun olmalarına rağmen dinlenmeden geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler. Kayalıkta kendisine rahmet verilen ve ilim öğretilmiş olan Allah'ın sevgili kullarından bir kul buldular. Müfessirler bu kula Hızır ismini verdiler. Musa aleyhisselam aradığını bulmuştu. Hiç durur muydu? Hemen sordu. Sana öğretilen bilgiyi bana öğretmen için peşinden gelebilir miyim? O, sen doğrusu benim yaptıklarıma dayanamazsın. İç yüzünü kavrayamayacağın bir şeye nasıl dayanabilirsin dedi. Musa aleyhisselam, İnşallah sabrettiğimi göreceksin. Sana hiçbir işte baş kaldırmayacağım dedi. O da, Eğer bana uyacaksan, Ben sana bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın diyordu. Kehf 66 ve 70. ayetlerde Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hızır arasındaki anlaşma tamamlanmıştı. Bunun üzerine kalkıp gittiler. Sonunda bir gemiye bindiklerinde o gemiyi deli verdi. Musa Aleyhisselam: "Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir şey yaptın." dedi. O: "Ben sana yaptığım işlere dayanamasın demedim mi?" dedi. Musa Aleyhisselam: "Unuttuğum için bana çıkışma." ''Gücümün yetmediği şeyden beni sorumlu tutma.'' diyordu. Kef 71 ve 73'te. Unutmak affedilirdi. Musa aleyhisselamın unutmaya dayalı hatası da o bilgin kişi tarafından anlayışla karşılandı. Yine gittiler. Sonunda bir erkek çocuğu rastladılar. O hemen o çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, ''Bir cana karşılık olmaksızın masum bir kimseye mi kıydın? Doğrusu pek kötü bir iş yaptın.'' deyince... O, ben sana yaptığım işlere Dayanamazsın demedim mi dedi Musa aleyhisselam Bundan sonra sana bir şey sorarsam Bana arkadaş olma O zaman benim tarafından Mazur sayılırsın diyordu Kehf 74 ve 76'da Musa aleyhisselam ikinci defa sabırsızlık etmişti Sonunda Kendi cezasını kendisi tayin etmişti Bir daha işe karışırsa Artık arkadaşlık etmesini isteyemeyecekti. Olayın sonu şöyle gelişti Yine yola koyuldular. Sonunda vardıkları bir kasaba halkından yiyecek istediler. Kasaba halkı bu ikisini misafir etmek istemedi. İkisi şehrin içinde yıkılmaya yüz tutan bir duvar gördüler. Musa'nın arkadaşı aleyhisselam onu doğrultu verdi. Hazri Musa aleyhisselam, Dileseydin buna karşılık bir ücret alabilirdin dedi. O, işte bu seninle benim ayrılmamızı gerektiriyor. Dayanamadığın işlerin yorumunu sana anlatacağım dedi ve ekledi. Gemi denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Oğlana gelince, onun ana babası mümin insanlardı. Çocuğun onları azdırmasından ve inkara sürüklemesinden korkmuştuk. Rablerinin o çocuktan daha temiz ve onlara daha çok merhamet eden birisini vermesini istedik. Duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Rabbin onların ergenlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte dayanamadığın işlerin iç yüzü buydu diyordu Kef 77 ve 82. ayetler arasında. Aziz dostlar, sevgili dinleyicilerim, Musa aleyhisselam hikmetler deryasındaki bu kısa yolculuğunda olayların ilahi takdire dayalı birer gerçek yönünün olduğunu tecrübeyle öğrenmiş, yenilenmiş ve güçlenmiş olarak milletine döndü. Ancak onun bundan sonraki hayatı ve tevhid uğrunda verdiği mücadele Kur'an'da yer almadı. İsrailoğulları Musa aleyhisselam hayattayken yaptıkları haktan ayrılış hareketlerini, Musa aleyhisselamdan sonra da daha da arttırdılar. Tevrat'ta bir takım keyfi değişiklikler yaptılar. Azdılar, azdırdılar. Bu tip hareketleriyle Kur'an-ı Kerim'de sayfalarca yer aldılar. Ve sonunda Musa Aleyhisselam çölün ortasında Rabbine vuslaat etti. Ama dava onunla da bitmedi. İlahi Kelimetullah davası yarıda kalmadı.